Kıymetli seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Hadis Bölümünden Enmiya Yıldırım. Değerli, dinamik, donanımlı genç arkadaşlarımla birlikte sizlere Ali ve selam efendimizi ve onun bizlere bırakmış olduğu mirası bizlere ulaştırmak için çaba gösteren büyük alimleri başka bir ifadeyle hadisi ve sünneti bu iki güzel diğerin dinimizdeki yerini sizlere anlatmak için arkadaşlarımla birlikte bir serüvene başladık, bir yola çıktık. Bugün nasip olursa inşallah Büyük imamımız, hadis bilginlerinin büyüklerinin ikincisi kabul edilen İmam Müslim'i sizlere elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya gayret edeceğiz. Esasında hadis kitabı dendiği zaman kime sorarsak sorarım. İnsanların mutlak olarak sayacakları iki tane isim vardır. Bir tanesi ne derler? Buhari. Buhari derler otomatik olarak. İkinci olarak da? Müslüm. Müslüm derler. Dolayısıyla az seyircilerimizin de, değerli kardeşlerimizin de bugün ele alacak olduğumuz, anlatacak olduğumuz büyük bilgini kısmen de olsa bilgiye, onunla ilgili malumata sahip olduklarını düşünüyoruz. Zaten sevgili seyirciler, hepinizin bildiği gibi hadis bilgini dendiği zaman sizin zihinlerinizde mutlaka birkaç isim uyanır. Birincisi Buhari. Buhari. İkincisi Müslüm. Ha, biz bugünkü programımıza İmam Müslim'i anlatmaya gayret edeceğiz. Sizler zaten o büyük imamla ilgili az önce ifade ettiğim gibi mutlaka zihin dünyanızda bir şeyler vardır. Ama bizim amacımız nedir? Bunun üzerine bir şeyler koyarak o imamı ve o imamın bizlere bırakmış olduğu mirası sizlere daha fazla sevdirmeye gayret etmek. Sevgili seyirciler daha önceki programlardan bilirsiniz. İnşallah unutmamışsınızdır bizim adetimizi. Biz Safa'yı tahtaya kaldırıyoruz ve bugün ele alacağımız konuyla ilgili olarak Safa o kötü yazısıyla bizim konumuzu tahtaya yazıyor. Safa bugün biz ne yazalım? Bugün şunu yazalım. İmam Müslüm'ün tek derdi sana hadisleri ulaştırmaktı. İmam Müslim'in tek derdi sana hadisleri ulaştırmaktı. Niye biz bu başlığı seçtik? Bu başlığı seçmemizin esasında bunun içinde kıymetli seyirciler bir ufak telmih var, bir ufak işaret var. O da nedir? Abdülbaki ne olabilir? Niye böyle bir başlık seçmiş olabilirim? Niye? Tek derdi hadisleri sana ulaştırmaktı. Yani İmam Müslüm'e e, bu amelindeki arkasında yatan art niyet arayanlara bir mesaj yani tek amacı bizi hadislere ulaştırmakta sizin yapamadığınız işi yaptı. Yani demek istiyoruz ki bravo. Demek istiyoruz ki İmam Müslim bu çabayı ortaya koyarken, bu mirası bizlere bırakırken herhangi bir dünyalık menfaat yoktu. Menfaat söz konusu değildi. Evet kıymetli seyirciler, değerli kardeşlerim. Şimdi biz İmam Müslim'le ilgili onun biyografisiyle ilgili temel bazı bilgileri sizlere arz edelim. İmam Müslimimiz Müslim bin el-Haccac el Kuşeyri, en neysaburi diye tanımlanmaktadır. Şimdi bu isminde iki tane önemli husus var. Bir, el Kuşeyri. Kuşeyri, ikincisi en neysaburi diyoruz. Niye peki bunları biz zikrediyoruz? Değerli seyirciler, eskiden şöyle bir uygulama vardı. Bir insan hangi kabileye mensup ise o kabilesi onun soyadında mutlaka zikredilir. Dolayısıyla biz burada ne anlıyoruz? Kuşeğir'i... İmam Müslim, İmam Müslim beni Kuşeğir kabilesinden bir insan imiş. Bu kabile esasında aslen Arap. Arap kökenli bir kabile. Ama doğmuş olduğu yerde İmam Müslim'in, değerli kardeşlerim, Neysabur olduğu için biz ona ne diyoruz? En Neysaburi, doğduğu yere nispetle. Ama değerli kardeşlerim, kıymetli seyirciler, şöyle bir şey diyebilirsiniz. O hocam, ben Arap diyorsun. Hem Neysabur diyorsun. Neysabur bugün nerede? İran. İran'da. Bugünkü İran sınırlar içerisinde. Arabın orada ne işi var diyebilirsiniz. Değerli seyirciler bunun sebebi şu. Hazreti Ömer Efendimizle birlikte Irak ve onun kuzeyi ve doğusu fethedilmeye başlanınca, fethedilince sahabe-i kiram başta olmak üzere sahabe-i kiramdan sonra Tabiun ve tebe-i nesli buralara fethedilen bölgelere, coğrafyalara yerleşmişlerdir. Dolayısıyla dolayısıyla İmam Müslim de bu yerleşen insanların çocuklarından, torunlarından bir tanesidir. Yalnız buna da bir ara bilgi daha vereyim değerli kardeşler. Mesela bugün İran'da bu şehrin adı Nişapur'dur P ile Nişapur. Ama Araplarda P harfi olmadığı için, P harfini söylemeleri zor geldiği için Ahmet Rufa'yı P'yi B'ye B çevirirler. Dolayısıyla Nişapuri demek ağır geldiği için, P'de Arapçada olmadığı için ne yapıyorlar? Onu Neysaburi veya Nisaburi diye dönüştürmektedirler. Ama burada bir şey daha benim hatırlatmam lazım. Eyüp dikkatli dinle bunu. O da şudur. Şimdi İmam Müslim, Sünni bir bilgin. Ve ben diyorum ki size, İran coğrafyasında yetişmiş. O zaman seyircilerimizin zihninde şöyle bir soru da gelebilir. Hocam, biz bakıyoruz İslam tarihine. Ulema'nın önemli bir kısmı mesela İmam Beyhaki 458'dir vefatı. İmam Beyhaki gibi pek çok bilgin İran coğrafyasından yetişmiştir. E İran'a da biz bakıyoruz bugün. Şii. Bunu ikisini biz zihin dünyamızda nasıl bağdaştırırız? Hocam, olan var mı? Şah İsmail'den sonra e, devletin siyasi ideolojisi mezhep haline dönüştüğünden dolayı onun öncesinde böyle bir ayrım söz konusu değil. Bravo. Evet sevgili seyirciler, esasında İran coğrafyası İran coğrafyası büyük oranda Sünniydi. Evet. Fakat daha sonra Rufaeni söylediği gibi devlet Şiileştirme politikasını uyguladığından dolayı Sünnilik bu coğrafyada büyük oranda Azalıyor. büyük oranda ama büyük oranda kaybolup gitmiştir böyle bir durum söz konusudur. Şimdi arkadaşlar beni dikkatli dinleyin. Ben İmam Müslim ile ilgili bir iki bir şey anlatırken Mutlaka dikkat etmeniz gereken bir şey söyleyeceğim. Bakayım hanginiz yakalayacak. İmam Müslim 306 yılında arkadaşlar Nesa burada doğmuştur. Hocam 306. 261 <gülüyor> hocam. Hocam ha? Zaten 235'te başlıyor tasnif tasnif etmeye kitabı. Ben öyle uyarmasaydım Abdülbaki farkına varacak mıydı? Evet. Varır, varırdı, varırdı hocam. Olmaz. E, varırdı hocam. İyi yani, tamam. <gülüyor> 206 yılında değerli seyirciler. hocam <gülüyor> 261 yılında doğdu. 206, 206 yılında doğuyordur bir. İlk önce bir dünyaya getirelim iyi. <gülüyor> Ondan sonra rahmetli ederiz inşallah. Evet. 206 yılında değerli seyirciler, az önce ifade etmiş olduğumuz Neysa burada dünyaya geliyor. 12 yaşında iken hadis ilimleriyle uğraşmaya başlıyor. Ama ben her zaman bir şey diyorum. O da demiş olduğum şey şudur. İslami ilimlerle meşgul olan insanlar önce bir altyapıyı oluşturuyorlar. Yani hafızlıktır. Arapçasına temel İslami bilimlerdir. Altyapıyı oluşturduktan sonra artık onun üzerine temel attıktan sonra onun üzerine bir şeyler bina etmeye başlıyorlar. Şey işte İmam Müslimimiz de değerli kardeşlerim 12 yaşındayken yani oldukça erken bir yaştır değil mi? Evet. 12 yaşındayken hadis talebeliğine hadis öğrenciliğine başlıyor. İlk önce Hicaz'a gidiyor. Hicaz'a gidiyor. Mekke'ye, Medine'ye gidiyor. Ondan sonra geldikten sonra değerli kardeşlerim Bağdat'a, Basra'ya, Kufe'ye Mısır ve Şam'a yani İslam ilimlerin büyük merkezlerini tek tek ziyaret edip hocalardan hadis almak suretiyle kendisini yetiştiriyor. Tabi dönem hadis ilminin zirve yapmış olduğu bir dönem olduğu için hocaları da büyük insanlar. İmam Müslim'in dönemi bütün hadisçilerin büyük hadisçilerin yaşamış olduğu dönem olduğu için mesela Ahmet bin Hanbel. Ahmet bin Hanbel hocalarından bir tanesidir. Hatta kitabında değerli kardeşlerim 20 yerde Ahmet bin Hanbel'den hadis rivayet ediyor. Ahmet bin Bunun yanında İmam Buhari büyük imamımız, İmam Darimi onun yanında İbni Ebi Şeybe 235'tir vefatı. Onun gibi büyük insanlarda ne yapıyor? Hadis ilmi alıyor. Tabi büyük insanın büyük öğrencileri olur haliyle. İmam Tirmizi İmam Tirmizi, Ebu Avane gibi Bizim için büyük insanlar olan hadis imamları da ona öğrencilik yapmışlardır. Arkadaşlar bu hadis bilginlerine baktığımızda önemli bir kısmının da çok fazla bugüne göre yaşamadıklarını görüyoruz. Esasında 200 kaçtı vefatı? Söyle bakayım. 261. 261. 261 mi 263 mi? 61. Emin misin? Eminim. Evet 261. Onun plakasından. <gülüyor> evet. Şimdi Rufayne matematiği çok güçlü. Kaçta doğmuştu? Çok vakit geçti hocam hesap. doğdu. Yaşında vefat etmiş. Yani kaçta doğmuştu? 206. 261'den düşünce kaç kaldı? 55. 55 yıl. O Karadeniz, Samsun. Hocam. Peki, peki. <gülüyor> İmam Buhari kaç yıl yaşamıştı? 256'da vefat ediyor, 194'te mi doğuyor hocam? Bilmem. 6 mıydı? Kaç yıl yaşamıştı 194, İmam Buhari? 6, 56, 62 hocam. Bravo. Yani hepinizi matematikte, sana arada bir iltifat ediyoruz ama matematiği maşallahım var, evet. Teşekkür ederim. Yani bakkal dükkanı çalıştırmanın faydası, evet. Şimdi arkadaşlar 55 yaşında vefat ediyor İmam Müslim. Dolayısıyla yani bugüne göre baktığımız zaman esasında çok büyük bir ömür değil ama bırakmış olduğu miras değerli seyirciler. Asıl olan ne de biliyor musunuz? Asıl olan giderken bir iz bırakmaktır. Giderken bir iz bırakmaktır. Bu iz bazen bir kitap olur İmam Müslim'in yaptığı gibi. Bazen de güzel öğrenciler yetiştirirsiniz benim yaptığım gibi. Evet, kendimize de bir iltifat etmiş olalım. Dolayısıyla asıl olan şey nedir? İnsan hangi alanda oluyorsa olsun matematik olur, işte ne bileyim biyoloji olur, tıp olur, bir şey olur. İnsan tedavi etmek, bir şey keşfetmek vesaire. insanı bu dünyaya mutlaka bir iz bırakarak göçüp gitmesi buradan insana yakışan şeydir. Yani dünyaya geldiğimiz belli olacak. Değil mi? Ufay, evet. Dünyaya geldiğimiz inşallah belli olması gerekir. Evet. Şimdi İmam Müslim'in ile ilgili Bizim hadis bilgileri neler diyor bunlara baktığımız zaman zaten arkadaşlar hadis kitapları sıralamasını yaptığımızda ikinci sırada yer almış olması İmam müslimin esasında Müslümanların zihin dünyasında nasıl bir yer edinmiş olduğu hususunda bizlere bir bilgi vermektedir. Yani insan bunu anlayabilir. Şahsiyetiyle ilgili bizim kaynaklara baktığımız zaman çok nazik, kibar, insanları asla incitmeyen bir karakterde olduğunu ve hocalarına karşı da son derece saygılı olduğunu görüyoruz. Yalnız bu saygıyı biz biraz farklı anlıyoruz. Birazdan ben bir örnek vereceğim buna. Saygı deyince biz hoca ne derse öğrenci hocam her zaman en doğruyu söyler. Asla yanlış yapmaz. Onun her dediği hakikattir. Bu saygı değil. Aynen. Saygı mı? Değil hocam kesinlikle. Değil. Asıl olan şey nedir? Saygı edep çerçevesinde hocamızın anlatmış olduğu, söylemiş olduğu şeyler bize uygun gelmiyorsa belki bizim... Yaklaşımız daha doğru olabilir. Onu ortaya koyabilmektir. İmam Müslim böyle bir özelliği var. Yani Aziz seyirciler, bizim geçmiş ulamân hayatlarını okurken işte çok edepliydi, çok saygılıydı, muhterem bir insandı. Bunlar yan yana getirdiğimiz zaman hemen böyle ezik insandı gibi bir izlenim, algı kesinlikle oluşmaması gerekir. Bunlar hepsi şahsiyetli insanlar, Aziz kardeşlerim. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın alakını kuşandıkları içinde safa, bunların ağızlarından asla kötü bir söz çıktığını Görmüyoruz. Göremezsin. Çünkü niye? Hadiste meşgul olduğu için bir taraftan Selamun hadislerini okuyup sünnetine bakıp diğer taraftan da buna aykırı bir yaşam ortaya koyması sergilemesi Gördüm söz konusu ya. olamaz. Dolayısıyla ben şunu diyorum az kardeşlerim esasında hadis bilginleri hangisi olursa olsun bunlar Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını şahsiyetini, ahlakını kendi yaşamlarında icraata dökmüş olan bedenleriyle bunu yaşamış olan insanlardır. Dolayısıyla onlar hem kitapları itibarıyla hem de yaşamları itibarıyla Peygamber aleyhisselamın mirasının devam etmesini bizlere sağlamış olan büyük insanlardır. O yüzden biz onları ne yapıyoruz? Seviyoruz. Ama ilginç bir şey var. Yakup sen dinliyor musun beni? Dinliyorum. Evet. İlginç bir şey var arkadaşlar. Değerli seyirciler bizim klasik bilgilere baktığımız zaman önemli bir kısmının bunların ticaretle meşgul olduklarını geçimlerini kendilerinin temin ettiklerini görüyoruz. Geçimlerini kendileri temin ediyorlar. Şimdi İmam Müslim'in işi kumaşçılık. Ticaretle meşgul oluyor ve son derece cömert bir insan olduğu için de kendisine Neysabur'un cömerti lakabı takılmış arkadaşlar. Neysabur'un cömerti. Yani Neysabur şehrine gittiğinizde İmam Müslim'den Müslim diye bahsedilmiyor. Bizim cömertimiz. Neysabur'un cömerti. Dendi zaman insanların zihin dünyalarında hemen uyanan ne? O. Tabii başka bir şey daha var. Ders okutmuş olduğu öğrencilere ne yapıyor? Destek ben oluyor. Destek oluyor. Burs hocam. Burs o günün şartlarına göre minha evet. Burs temin ediyor. Yalnız burada ilginç bir şey söyleyeceğim değerli kardeşlerim. Bizim zamanımızda da bu şekilde olan insanlar var. Mesela 1999'da vefat etmiş olan benim çok sevmiş olduğum Muhammed Nasu'uddin Elbani diye Arnavut Gökönlü, Ürdün'de vefat etmiş olan bir hadis bilgini var. Yüzlerce kitabı var. O mesela saat tamirciliği yapıyor gençliğinde. Kendisini yetiştirirken saat tamirciliği yapıyor. Bunun yanında ben, Şuayb Arnavut hocamız var, ona öğrencilik yaptım. Onun kütüphanesi bizim şu an içinde bulunmuş olduğumuz binadadır. O da mesela gençliğinde arkadaşlar, bakkallarda, marketlerde, başka yerlerde çalışmak suretiyle bağlarda, bahçelerde. Bakın ürün toplamak suretiyle yani yardım edip para kazanmak suretiyle geçimini temin eden insanlar idi. Yani tabii bu bir taraftan geçimini temin etmeye çalışıyorsun, diğer taraftan hadis ilmiyle veya hangi elinle meşgulsan onunla uğraşmaya gayret ediyorsun. Bu insanlar da arkadaşlar biraz şahsiyet olgunluğunu beraberinde ne yapıyor? İstersemez. Getiriyor. Getiriyor. Biri Evet ben soracaktım hocam. Evet. Hocam İmam Müslim büyük hadis alimiydi. Evet. Bu hadis-i alimi olurken ilerlediği yolda İmam Buhari'nin Buhari öğrencisiydi. Az önce siz söylediniz. Evet. Şimdi İmam Buhari yani İmam Müslim bu hadis alanında ilerlerken büyük bir alim oluyor, tanınıyor. Burada İmam Buhari'nin etkisi nedir? Arkadaşlar bak Hasan ben size bir temel kural vereyim. Bir büyük insanın arkasında mutlaka büyük büyük insan oluyor. Bir büyük insan oluyor. Yani bak, dibine düşüyor. Kesinlikle. Yani şöyle bir şeyin olması çok azdır. Yani çok süper İslam ilimlerde veya diğer ilimlerde çok birikimli bir insan birden hiçbir eğitim almadan arkasında bir güç olmadan birden ortaya çıkıyor. Böyle bir şeyi çok nadiren görürsünüz. Dolayısıyla bir büyük insandan bahsediyorsanız değerli seyirciler hangi alanda olsun olursa olsun önemli değil. Onu arka planda onu yetiştiren birinci derecede bir hocayı mutlaka aramanız gerekir. Şimdi İmam Müslim'i yapan büyük hocadır. Kim dura? İmam Buhari'dir. İmam Buhari ile ömrünün sonlarına doğru tanışıyor. Yani gençlik döneminde değil. Ama İmam Darukuddin'in güzel bir tespiti var. 388'dir vefatı. O diyor ki 4. asır insanı. Eğer diyor İmam Buhari olmasaydı diyor. İmam Müslim olmaz diyor. Belki İmam Müslim yine İmam Müslim olabilirdi ama bizim şu andaki tanıdığımız, sevdiğimiz, itibar ettiğimiz derecede bir İmam Müslim olmazdı. Dolayısıyla burada arkadaşlar hocanın önünde İslam ilimlerde değerli kardeşlerim İslam ilimlerde hocanın önünde diz kırıp onunla birlikte ilim tahsil etmenin insanı yetiştirme noktasındaki bereketini buradan görmüş oluyoruz, oluyoruz. hepimiz hayatımızda bunu tecrübe etmişsizdir evet böyle bir durum ki, e, söz konusudur tabi imam müslüm bizlere pek çok eserler bırakmıştır bırakmış olduğu eserlerin başına gelen arkadaşlar el camiyun sahih diye bizim bildiğimiz meşhur eseri Kitabı Tabakatı var. El Kunavel Esma diye kitap var. Başka kitapları da var. Onların hepsine girmiyorum. Evet. Hocam bir soruda izin verirseniz. Tabii sana izin vermezsek kime izin vereceğiz? Evet. E, hocam İmam-ı Müslim'in İmam Buhari'nin e, İmam, Buhari İmam Müslim üzerindeki etkisinden bahsettiniz. E, İmam Müslim'in bir hocası daha var ki Zühli. Evet. Bir de İmam-ı Müslim'in İmam Buhari ve ee, e, İmam Zühli arasında kaldığı bazı meseleler, durumlar olduğundan söz ediliyor. Bu konuya da bir açıklık getirebilir misiniz? Hatta hadis rivayet ha. etmediği meselesi hocaların. Kur'an, mihne olaylarından da Tabi. E, Tabii. Az önce sağolsun Safa. Biz az önce şimdi İmam Müslim'in şahsiyetinden bahsettik. Az seyirciler hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatırlamıyorsanız çok ayıp ediyorsunuz. Biz önceki bölümlerde İmam Buhari'nin şahsiyetinden bahsetmiştik. Evet. Orada biz demiştik ki İmam Buhari Neysabur'a geldi. Orada bir takım ilmi tartışmalar içerisinde kaldı. Fakat görüşlerinden asla taviz vermedi. vermedi dedik Ömer Faruk. Dedik. Şimdi olay şu. Hem hatırlatma olsun hem de İmam Müslim'le bağlantısını kuralım Safa. İmam Buhari değerli seyirciler Neysabur'a geliyor. Neysabur'a geldiğinde oranın büyük bir alimi var. İmam Zuhli diye saygın bir insan. Fakat şimdi İmam Buhari gelince ister istemez böyle Hepiniz bilirsiniz aynı branştan olan seviyeler üç aşağı beş yukarı aynı olan insanlar arasında böyle bir hafiften hafiften bir rekabet durumu söz konusu. Tatlı olabilir. çekişme. Şimdi İmam Buhari geldiği zaman da çok ilginçtir. İmam Buhari geldiği zaman İmam Müslim Nesa bunun büyük hocası İmam Zuhalin öğrencisi Az Ziyacıda. Burası çok hoş bu anekdot. Şimdi İmam Buhari geldi ya Nesa buraya. Bu şehirde İmam Zuhali diye büyük bir bilgin var. İmam Müslim de bunun öğrencisi öğrencisi. Ama şimdi İmam Buhari şehre gelince, tabii büyük kapasitesini, o büyük birikimini görünce İmam Müslüm hemen ona da ne yapıyor? Yaklaşıyor, ondan tahsil etmeye, ondan istifade etmeye başlıyor. İmam müslim olma yoluna giriyor, daha doğrusu. Tabii o günlerde İslam dünyasında bir tartışma konusu var. İşte bu yazmış olduğumuz Kur'an metni, hani biz kalemle yazıyoruz ya Allah'ın kitabını diyelim ki, Elhamdülillah Rabbil Alemin yazıyoruz. Veya bunu telaffuz ediyoruz. Acaba bizim bu telaffuzumuz veya yazmamız Yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır tartışmalar var. İmam Buhari'nin yaklaşımı nedir? Yaratılmamış. Yaratılmamış hocam. Yani harfen yazdığımız değildir. Neyin değildir. Allahu Teala yaratmıştır. Kuldan kaynaklı bir yaratma söz konusu değildir. Peki bizim okuyuşumuz mahluk mudur, değil midir? Mahluk değildir. Okuyuşumuz. Hocam okuyuşumuz mahluk, yaratılışı mahluk Bravo. mahluk Hocam değil. ses bizim ağzımızdan çıkan Evet. Yaklaşıyorum. Evet. Şimdi Hayır. benim canım benim. Evet, safam benim. Evet. <gülüyor> onu boşver. Şimdi az seyirciler İmam Buhar diyor ki kaba bir ifadeyle söyleyecek olursak kardeşim Allah'ın yaratmış olduğu bu ayetler hani sonuçta bunlar yaratılmıştır. Onlar mahluk değildir. Allah'a aittir. Ama biz bunu okurken biz bunu yazarken bunlar mahluktur. Çünkü bizim ağzımızdan dökülüyor. Biz kalemimizle bunları yazıyoruz. Aferin. Diyor. Şimdi fakat İmam Zuhli tam tersini düşünüyor. Diyor ki kardeşim bunlar yazarken de konuşurken de bunlar diyor yine mahluk değildir diyor. Şimdi İmam Buhari'de mahluk olduğu kanaatinde olunca tabi ikisi arasında da hafiften bir böyle rekabet durumu söz konusu olunca İmam Müslim bir gün dersine gidiyor İmam Zuhli'nin. İmam Zuhli diyor ki kim diyor bundan sonra Allah'ın kitabı okuduğumuz bu kitap yazdığımız bu musaf bu mahluktur derse bizim dersimize bundan sonra gelmesin diyor. Allah. Çizgiyi kesip atıyor. İşte İmam Müslim şahsiyet olarak burada devreye giriyor kalkıyor ayağa Aziz kardeşlerim. Sen diyor sırf diyor bu fikir ayrılığından dolayı böyle diyorsun. Madem dışlıyorsun ben bundan sonra diyor senin dersine gelmeyeceğim diyor. Hocasına kızıyor. Yani fikri bir aykırılık, farklı düşünce. Bundan dolayı bizim şu dönemde de İslam dünyasında çok yapılan şeydir. Aziz seyirciler herkes kendisini dinin sahibi zannediyor. Kendi düşünceler, dinin kendisi, dolayısıyla kendisi gibi düşünmeyen, farklı yorum getiren insan İslam düşmanı oluyor. Hemen ne yapıyoruz? Ötekileştiriyoruz, Damgalıyoruz. dışlıyoruz, etiket yapıştırıyoruz, sıfatlıyoruz. Bunlar bir Müslüman ahlakına yakışan şeyler değil. Biz bir ümmet olarak hepimiz birbirimize muhtaçız. Ben bütün farklılıklarına rağmen Ömer Faruk'la, Eyüp'le, Ahmet Yakup'la bir araya gelip, çünkü bizi bir araya getiren nedir? Allah'ın kitabı, Peygamber aleyhisselamın peşinden gitmektir. Bunun bazı meselelerinde yorum olarak farklı düşüncelerimiz kesinlikle söz konusu olacaktır, olmalıdır da. Çünkü bir yerde bereket olması için orada bir hareket olması gerekir değil mi? O hareketle nedir? İnsanların bazı meselelere farklı yaklaşımlarıdır. Dolayısıyla böyle bir tavır sergiliyor. İlginç bir şey daha yapıyor Abdülbaki. Eve gidince eve gidince hocasından yazmış olduğu bütün o Hadisler hepsini hocaya geri gönderiyor. O derece kızıyor hocasına. Ama sonrasında ilginç bir şey oluyor. Hadisleri ezberleyip mi gönderiyor hocam? <gülüyor> Vallahi zannetmiyorum ezberleyip gönderdiğini. Çünkü ezberleyip gönderse de geri iade ettiğiniz zaman bir daha hocasına rivayet edemez onları. Ya yani Ben senin hadislerini sana geri gönderiyorum. Ondan sonra onları rivayet et. Bir de olmaz bu. Alaka sığmaz. Yani itibarın sıfırlanır. Böyle bir şey yapacak olursan. Ama ilginç bir şey oluyor. Şimdi İmam Zuhuli'ye hadislerini geri gönderiyor. Şimdi iki arada bir derede kalıyor aslında. Hani İmam Buhari'ye sahip çıkmış oluyor ama Aziz seyirciler, iki bir şey yapıyor İmam Müslim Elimizdeki hadis kitabı var ya O hadis kitabında ne Buhari'den Ne de Zuhuli'den hadis rivayet etmiyor. İkisinden de hadis almıyor bu sefer. Benim anlayabildiğim kadarıyla iki hocasını da Sonuçta bir tavır sergilemiş olmakla birlikte iki hocasını da e, kırmak istemiyor ve o dönem ikisinin arasındaki bu tartışmalar çok alevlendiği için ve herkesi etkilediği için benim anlayabildiğim kadarıyla o kavganın arasında kalmak istemiyor. Yani şunu yapmak istiyor. Kendisi bir hadis kitabı yazıyor. Bu kitabın kavgalarla anılmasını istemiyor. Hiçbir insan bunu istemez, değil mi? Yani kitabının bir tarafa meyleden, birini destekleyen bir kitap olmasını hiç kimse istemez. Burada şunu diyebilirsiniz yalnız aklınıza Gelmiş midir? Hani gelmemiştir ama ben getireyim aklınıza. Şöyle bir şey diyebiliriz. Hocam, e Buhari'den hadis rivayet etmeyen bir taraftan diyorsunuz ki onun hocası, İmam Zülü'den de hadis rivayet etmiyor. O da büyük hoca kendi zamanında. E o zaman bunlardan hadis rivayet etmiyorsa, bir kızım çok değerli hadisleri rivayet etmiyor anlamına gelebilir. Değil mi? Gelir mi? Gelmez. Gelmez. Çünkü hocam aynı hadisler zaten müslim başka bir yerden bulmuştur hocam. Kahvaltıyı yaptın herhalde kafan çalışıyor bugün evet. Yani öyle bir evet. şey olsa haşa hadisin üzerine kapatmak gibi bir şey olur e, mutlaka vardır yani rivayete. Ahmet bin Hanbel'den de ona da talebelik yaptı dedi. Başka bir yerde başka bir evet. kaynaktan bulmuştur yani. Aziz kardeşlerim değerli seyirciler insanlar şöyle zannediyorlar. Diyelim ki ben Ömer Faruk'a gittim hocam işte sonra aramda bir sıkıntı oldu ben Ömer Faruk'u bıraktım onun hadislerini almıyorum. İnsanlar zannediyor ki zamanımızda Ömer Faruk'tan hadis almayınca Ömer Faruk'un hadisleri benim kitaba girmeyince büyük eksiklik oluştu. Hayır. Zaten piyasada yani hadis ilmiyle meşgul olan insanların aktarmış oldukları rivayet etmiş oldukları hadisler hep aynı hadisler. Arkanezleri belki farklı oluyor. Ha. Ha işte. hı hı. Ahmet aferin. Arada bir güzel bir söz söylüyorsun. Evet. Hocam Bunların arada bir derken çoğunlukta evet. Hocam Buyursun zaten sorun. o dönemde e, dersler halkalar şeklinde de işlendiği için dolayısıyla hani aynı hadisi birden fazla insan birden fazla halimiz aynı şekilde aynı zamanda duyabiliyor. Tabi. İyi bölgelerde de aktarabiliyor bunu. Tabi tabi. Çok güzel oldu. Yani dolayısıyla diyelim ki İmam Zuli'den veyahut da İmam Buhari'den hadis rivayet etmeyince insanlar zannediyor ki o zaman o hadislerin bir kısmı kayboldu. Hayır. Arkadaşlar şöyle basit bir şey söyleyeyim size değerli seyirciler. Diyelim İmam Buhari'nin kitabı kayboldu. Öyle kabul edelim. Yani kitap yeryüzünden silindi. Kimse de o kitaptan yok. Elinde yok. Sizce İmam Buhari'nin kitabındaki Yazarı. hadislerden hiç kaybolan olur mu? Olmaz, olmaz hocam. Olmaz. Niye olmaz? Şerhleri Diğerleri var. Kütüb-i var hocam. Oğlum doğru cevap ver. Evet. Aynı hadisler Kütüb-i Sitte'den farklı kaynaklardan toplanır. Ya başka kitaplarda. Evet, İlla Kütüb-i daraltma. Dolayısıyla İmam Buhari kaybolsa, Hadesi Yağmıyor sahih kaybolmaz. kaybolmaz. Diğer eserlerden ha. toplanılır. Tabii. Yani Buhari'yi yine bizim başka kitaplardan bir araya getirmemiz Hı. mümkündür. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusudur. Bir de şu var arkadaşlar, niye işte Buhari'den ve Zulî'den rivayet etmemiştir? İmam Müslim de sonuçta yaş olarak da birbirlerine yakın oldukları için 256-261 256 kim? İmam Buhari, Buhari, Buhari. 261, İmam, İmam Müslim, Müslim, Müslim aralarında vefat olarak çok fazla bir zaman yok. Aynı dönem insanları şu var. Yani diyelim ki ben Müslim'im. Değerli seyirciler ben Müslim'im. Sen de Buhari ol. Sen şimdi diyelim ki Yakup'tan hadis alma imkanın var ya. Evet. Benim de Yakup'tan hadis alma. Eyübe senin gitme imkanın var. Benim de gitme imkanım var. O zaman ben seni niye Araya koyayım. Yakup'la arama alayım. Değil mi? Senedi ben niye uzatayım? Direkt olarak benden gelip. Tabii gelirim sana. Çünkü aynı dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla olayın böyle bir başka boyutu daha. Vardır sevgili seyircilerimiz. Zaten Bunu da sizlere hatırlatmış olalım. Bir e, şahsiyetin de e, hocaları Ahmet bin Hanbel olduğu için mesela bu örnek ona uyarlanabilir mi? Nasıl? Ahmet... Ahmet bin Hanbel yalnız yaş olarak arkadaşlar Buhari'den ve Müslim'den daha eskidir. Bildiğiniz gibi daha yaşlıdır. O büyük hoca konumunda. Ama İmam Buhari, İmam Müslüm'den yüksek olmasına rağmen birikim olarak, etki olarak ama yaşıt olarak birbirlerine yakın oldukları için bir, Ahmet bin Hanbel'le ikisini denk göremeyiz. O büyük hoca kategorisinde de. Hocam galiba kastettiği şu, ne? İmam Buhari'nin ve İmam Zühli'nin e, hocası Ahmet bin Hanbel olması hasebiyle, evet. İmam Müslim'in de ona yetişmiş olması hasebiyle, Buhari ve Zühli aradan çıksa da bir şeyi fark etmiyor. Sizin dediğinizin somut örneğini verdi. Ha, bravo, sen ne güzel bir şey demişsin ben farkında olmasam da. Evet. Hocam benim bir olacak? Buyur. <gülüyor> Hocam şerhi de güzeldi ama Rufay'ı da güzel şerh etti. Rufay toparladı, az önce dağıttı ama toparladı. Hocam az önce... Notlara bakıyordum. Muhammed bin Yahya Ezzühli. Oradaydı kafam. Evet, evet. O yüzden. Yalnız az seyirciler bu arkadaşımız bizden habersiz evlendi. Buna biz bir yemek cezası yazdık. Ben onu unutmuş değilim. Hocam ne veririm ne hikârdım. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Buyur Abdülbaki. Hocam şimdi hani biliyoruz ki işte 200'lü yıl, hicri 200'lü yıllardan itibaren işte İmam Ebu Hanife Rahimeullah'tan itibaren mezheplerin işte şekillenmeye oluşmaya başladığını biliyoruz. Hani biz şeyi merak ediyoruz hep bu ilk dönem alimlerinin mezhep itikatta ve e, fıkıhta mezhepler neydi diye. E, ben hocam burada İmam-ı Müslüm'ün e, fıkıhta ve ki mezhebinin ne olduğunu e, sormak istiyorum. Merak ettim de. Şimdi burada içimizde bir şafi var onun yanına geçeyim. Evet. Şimdi az seyirciler şöyle bir durum var. Büyük bilgilere mezhep müntesiplere sahiplenmeye çalışıyorlar. Ama hocam bunda ne? hep şafiler yapıyor. <gülüyor> Genelde öyle oluyor. Evet. <gülüyor> Genelde olan şey budur. İtiraz da etmiyor hocam. E, hoşuna gidiyor çünkü ona yararlı. Evet. Yapılan şey şudur. Yani büyük bilgin o da bizim mezhepten olunca böyle insan ister istemez hoş bir durumdur esasında bu. Yadırgamıyorum da hani bizim biraz daha işte bak bizim mezhepte falan alim var, filanca bilgin var. Bunu zikretmek suretiyle oradan manevi bir güç alıyorlar. Şimdi İmam Müslim'le ilgili olarak da böyle bir şey söyleniyor. İşte İmam Müslim arkadaşlar Şafii mezhebindendir deniyor. Şimdi baktığımız zaman, baktığımız zaman görüşlerinin esasında kıymeti kardeşlerim, kitabına baktığımız zaman yani oradaki iştihatlarına baktığımız zaman, çıkarımlarına, hadisleri tercih dışındaki yöntemine baktığımız zaman esasında İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'e meylettiğini görebilirsiniz. Yani şunu dersek yanlış olmaz. İmam Müslim'in görüşlerini diyelim ki Ebu Hanife'yi buraya koyalım, İmam Şafii'ye buraya koyalım, Şafii'ye hangisine daha yakın durur? Yani tercih noktasında elbette örtüşlükleri çok fazladır da çoğunluk olarak nereye daha fazla tamam, şey. yakın dur, durur derseniz İmam Şafi'ye yakın dur Ama hemen atlama öyle hemen sahiplenme. Hadis ilimine kattığı katkıdan ötürü olabilir bu. Şimdi ben sana söyleyeceğim. Hemen İmam Şafi'ye daha yakın duruyor deyince İmam, hemen o bizdendir demek doğru değil ev Arkadaşlar, arkadaşlar Eylül hadis çizgisinde olan insanların yani kastettiğimiz şey nedir? Fıkıh, reyye daha doğrusu reyye yani bireysel iştahat ortaya koymayı bir tarafa hadis metni varsa ben doğrudan onunla amel ederim yaklaşımı hadisçilerin genel yöntemi olduğu için bu yöntem de İmam Şafi'de de Ahmet bin Hamel'de de olduğu için birbirlerine biraz daha o açıdan yakın dururlar. Ama şunu ifade etmekte fayda var. Ne İmam Buhari'nin değerli kardeşlerim ne de İmam müslim'in herhangi bir mezhebe bağlı söz konusu değildi. Bunun İki, bir e, bereketli taraf var arkadaşlar. İyi ki bir mezhebe müntesip değildi. Bu bir mezhebe müntesip olmaması İmam Buhar'ın veya İmam müslimin bakın dikkatli dinleyin bunu, bu benim kanaatimce tespitim. Yani kendi tespitim. mezheplerine müntesip olmaları. Ha, kendi işçahtan ortaya koyması ümmet için büyük bir berekettir. Abdülbaki niye berekettir biliyor musunuz? Az seyirciler bir insan bir yere aidiyet hissederse o ister istemez onun bazı yaklaşımlar etkiler değil mi? Tabiat itibarıyla? Mesela nedir? Bir ülkeye bağlılık bizi ne yapar? Bu ülkeyle ilgili olarak biraz hamasi yapar. Doğru mu? Veya şehir yakınlığı vardı işte Mardinli mesela Eyüp. Mardinli birini bulduğun zaman doğru söyle. Biraz daha ne yaparsın? Biz hemen anda satarsın. Değil mi? Bu böyledir yani insan tabiatı böyledir. Dolayısıyla ama İmam müslimin herhangi bir mezhebe mütesip olmaması, kendi kanaatlerini iştihattan ortaya koymak suretiyle hadis meselelerine yaklaşması, Büyük bir bereket olmuştur. Bütün mezhepler, diğer mezhepler ondan istifade etme imkanını bulabilmişlerdir. Sonraki dönemlerde mesela mezhep aidiyetleri çok öne çıktığı için bu tarafsızlık yani herkesi kucaklama işi biraz zayıflamıştır. Mesela bir örnek vereyim. 458'de vefat eden Beyakin'in kitaplarına bakarsan Eyüp, iyi bir şafi olduğunu görürsün. Yani bütün hayatını, tabi o da kendince bir yol tutmuştur kendisine. İmam Şafii'nin mezhebin hadislerdeki dayanaktan ortaya koymak için ömrünü vakfetmiş ve büyük bir hizmet ortaya koymuştur. <gülüyor> Allah razı olsun. Heh, koymuştur ama ne var burada ama mezhebe destek olma, mezhep için çalışma faaliyeti var. Ama İmam Müslim'e, işte İmam Buhari'ye baktığımız zaman onu göremediğimiz için onun çalışmaları ve diğer bilginlerin çalışmaları ümmeti daha fazla kucaklayan bir boyuttadır ve bizim için berekettir. Bunu lütfen unutmayalım. Tamam mı arkadaşım? Peki hocam bu evet. söylediğiniz şuraya gider mi? Yani hani bir mesele bağlı olmamız elimizi kolumuzu bağlar gibi bir şey anlamamalıyız değil mi? Biz en azından talebeler olarak 21. yüzyıl Müslümanlar olarak hani biraz alim Söyle şahsiyetler ama. için mi bunu bu seviyede görmeliyiz? Ya şu var şimdi senin mesela ben bir Hanefi'yim Eyüp şimdi Şafi, Şafi. içinizde başka var mı bilmiyorum şimdi bizim her bir meseleyi tek tek İnceden inceye, tetki etmemiz mümkün değil Değil. Ben Hanefi'yim. Kardeşim sen Şafi'sin. Şafi. İmam Şafi ve İmam Şafi Hazretlerinden sonra gelen bilgilerin senin için çalışmışlar. Doğru mu? Evet. Senin önüne koymuşlar. Ama sen bir meseleyi ele alırsın, çok derinlemesine bir yıl hakkını vererek çalışırsın. O zaman o konuyla, o tikel konuyla ilgili kanaatin farklı olabilir. Tamam anladım. Ama onun dışında kalan hayatımızda hepimiz bir mezhebe bağlı olmanın bereketini hayatımızda yaşıyoruz. O bilginler biz niye seviyoruz biliyor musun Eyüp? Yani bakın az önce ifade etmeye gayret ettim. Onlar bizim için yorulmuşlardır. Bak bizim için yorulmuşlardır. Ve önümüzde adeta hazır yeme koymuşlardır. Biz oradan besleniyoruz. Ancak az önce bu İmam-ı <gülüyor> Müslim ile ilgili bir şey daha söyleyecektim o eksik kaldı. Niye mesela i̇mam Müslim biraz daha şafiliğe yakın görülüyor biliyor musun? Bunun esas sebeplerinden bir tanesi de şu. Şimdi i̇mam Müslim'in Sahih adlı hadis kitabına en meşhur şehir yazan İmam Nevevi'dir. Şimdi en İmam Nevevi yazınca İmam Nevevi yazınca İmam Nevevi de iyi bir Şafi'dir 676. İyi bir Şafii olduğu için de sanki iki saniye Şafii başka Şafii'nin kitabı üzerine bir şeyler yapmış gibi olmuş. E senin adı neydi? Minhaç. Minhaç. Minhaç. Minhaç. Tamam ama dediğim gibi durum bu şekilde. Hocam, Efendim. İmam Nevevi demişken şimdi e, Müslümin el cami sahihine bab başlıkları meselesi var. Evet. İmam Müslim'i koydu? İmam Nebevi mi koydu? Şimdi Buhari'nin talebesi olması hasebiyle Buhari'de ne dedik? Fıkhül Buhari fi teracimhi dedik. Evet. Yani Buhari'nin fıkhı görüşü bab başlıkları dedik. Bir bab başlığı geleneği de var. İmam Müslim mi koymuş? Bu tartışmanın ilmi hakikati nedir? Bu konu tartışmalı bir konu ama arkadaşlar çünkü büyük oranda İmam Nevevi'nin koyduğu söyleniyor. Niye? Çünkü bazı bablarda İmam Nevevi şerhinde diyor ki falanca bapta ifade ettiğim gibi diyor. Belirttiğimiz gibi. Hmm. Yani buradan biz anlıyoruz ki tertibi, elimizdeki bu sayın tertibini i̇mam Müslim yapmış olmakla birlikte en azından şunu söyleyebilen Büyük oranda bab başlıkları i̇mam neveviye aittir. Evet böyle bir kabul var. Genel kabul budur ama bunu kabul etmeyenler de var. Diyorlar ki mesela, deniyor ki, kardeşim o dönemlerde i̇mam Müslim yaşamış olduğu dönemlerde insan bir kitabı güzelce bir şekilde tertip edip, Ondan sonra bab başlıklarını koymadan yani konular düzenliyorsun üstüne başlığı yazmadan bırakıyorsun. Böyle bir gelenek söz konusu değil ancak insan vefat etmesi lazım. Bu da olamayacağı için en azından önemli bir kısmının İmam Müslüm'ün kendi tarafından geri kalanlarında nevevi tarafından ikmal edildiği şeklinde farklı yorumlar söz konusudur. Ama durum ne olursa olsun bab başlıklarına İmam nevevi'nin müdahale ettiğini söylersek problem kanaatimce çözülür. Arkadaşlar, değerli kardeşlerim, az önce bana yönetmenimiz işaret etti. Ne dedi, tam da anlayamadım. 30 dakika işaretim yaptı, bir şey yaptı ama, evet. Şimdi biz, tabii konuşmaya alışkınız az seyirciler, biraz konuşunca motorlar açılıyor. O yüzden biraz konuyu toparlamaya gayret edelim, yavaş yavaş. Şimdi, değerli kardeşlerim, İmam Müslim'in sahih kitabı, hadis kitabı, Buhari'den sonra Allah'ın kitabından sonra en sağlam kabul edilen kitap İmam Buhari'nin ki ondan sonra da ikinci olarak onun altında kabul edilen kitap İmam Müslim'in kitabıdır. Şimdi İmam kitabı, imamın kitabı arkadaşlar El-Musned veya el musned sahih diye Öke, tanımlanmaktadır. Öyle tanımlamış. Niye Müsned deniyor? Çünkü Hz. Peygamber Aleyhisselam'a isnatlı olarak, senetli olarak hadisleri rivayet ettiği için bir de sahih ifadesi var kitabında. Niye? Çünkü elinden geldiği kadar sağlam, sahih, güvenli hadisleri kitabını almaya çabaladığı için bu şekilde isimlendirilmiştir kitabı değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi tabi elimizdeki kitap değerli kardeşlerim esasında bir seçkidir. Bütün imamların yaptığı gibi, bütün imamların yaptığı gibi İmam Müslim de kitabını bir seçkiden oluşturmuştur. Yani toplamıştır hadisleri. Onlardan bir seçki yapmıştır. 300 bin yaklaşmıştır. 300 bin bravo. Şimdi yalnız daha önceki bir programda ben bunu söyledim. Seyircilerimiz unuttu. Buhari için de 600 bin demiştik. Ha, 600 bin demiştik ama orada bir şey demiştim ben hatırlıyor musun? Kesretten kinayı. Kesretten kinayı ama orada bir şey vurgulamıştım. Şimdi 300 bin deyince insanlar diyorlar ki Peygamberimiz 300 bin. bu Buhari 600 topladı. Bunlar hepsini topluyorlar. 2 milyon yüz bin yapıyor. Hazreti Peygamber bu kadar hadisi nasıl söyledi? Eyüp ne demiştik hatırlıyor musun? Ayrı ayrı toplamaya gerek yok. Mu? E, tekrar edilen hadisler olduğu için çok fazla görünüyor. Mesela, Biraz daha aç. farklı isinatlardan gelen sahih hadisler olduğu için ama farklı farklı ama aynı hadis. Bravo! Bravo aleyh diyor Araplar. Yani diyor ki Eyüp, Değerli seyirciler, bir hadisi diyelim ki 10 kişi burada 8 kişi bir de ben 9. Biz 9 kişi, diyelim ki Hz. Peygamberden bir hadisi rivayet ediyoruz aynı hadis. Bunu hadisçiler ayrı hadisler olarak kabul ediyorlar. Yani şimdi İmam Müslim, 300 bin tane hadisten seçki yaptı deyince, Sakın zihninizde şu gelmesin. 300 bin farklı cümle değil. Değil. Ne? İsnatları farklı. Birbiriyle benzer. Bir daha söyle. İsnatları farklı. Hani gelen yolları farklı. <gülüyor> İsnatları farklı. Fakat esasında muhteva itibariyle çoğu birbirinin aynı. Şimdi kitaba baktığımız zaman değerli seyirciler, İmam Müslüm'ün kitabında hadis rivayet etmiş olduğu hocaların sayısı 135 biliyor musunuz? Yani hadis almış olduğu hocaların sayısı 135. Ama ilginç bir şey. Kitabın büyük çoğunluğu 15 tane hocadan geliyor. Yani insanlar zannediyor ki şöyle düşünüyorlar. Ya İmam Müslim işte kitabında şu kadar hadis var. Bu kadar hocayı nasıl gitti gördü. Değil mi? Diyorlar ki mesela hesap ediyor. Diyor ki ya 300 bin hadis her birine 5 dakika verse işte ölçüyor, biçiyor. Senin matematiğin güçlü. Sonra bakıyor ki içine birkaç tane insan ömrü sığıyor. Bu kadar nasıl? Kardeşim olay o değil ki. Bir, bir kere i̇mam Müslim gibi insanlar hadisleri toplarken insanlardan yazılı rivayetlerini alıyorlar. Yani şunu yapmıyor, Abdülbaki sana geliyor senden 50 tane hadisi tek tek dinlemiyor. Senin mesela hadislerini topladın, diyelim ki sen gittin Şam, Bağdat, Basra gezdin, hadisleri topladın, bir Risalecik yaptın. Evet. Geliyor senden onun rivayet etme izni alıyor. Dolayısıyla onun içerisinde 50-100 tane hadis var. Şimdi bu 300 bin hadisi de dolayısıyla böyle tek tek işitmiş değil. Buradan şunu atlıyorum geliyorum. Kitabın çoğunluğuna baktığımız zaman 15 tane hocadan, 15 tane hoca çok fazla mıdır peki? Değil. 135 tane hoca dedim birer ikişer tane hadis rivayet ediyor ama büyük kısmı 15 tane hoca. O kitap oluşturmak için de 15 tane hocadan hadis almış olması gayet Normal. normaldir. Benim bile ama, bugüne kadar sadece heh. okul vasıtasıyla 50'den fazla hocam oldu mesela yani hocam. Değil mi? Seni gibi büyük bir insanın 50'den fazla <gülüyor> evet <gülüyor> hocası. Hocam tek bir kişiden evet. rivayet ediyor ama. Evet. Nasıl? Tek bir kişiden rivayet ediyor. Kimden? İlla Enbiya Yıldırım, illa Enbiya Yok MBA yok Yıldırım. yok. Fakülteyi bitirdi mi unutur bizi? Evet. <gülüyor> sen beni tanımazsan <gülüyor> ben de seni tanımam evet. Hocam bu çocuk bitirdi unutmadı biz de unutmayız. Hangisi bitirdi? Erken hafız hocam. 3 Bitir senede bitirdi. Sen? Bitirdi evet, hocam. Mezun. Birkaç gün önce ben okuldan atmışlar. Öğrenci bilgi sistemini her yerden silmişler hocam. 3 yıldan bitirdin? Evet. evet hocam. Ya bizim bu Abdülbaki'miz... 3 yılda fakülteye giderdi evet. Hafızlığı da yaptı maşallah fakültedeyken. Allah zihnine selamet etsin. 2. üniversitede okuyor. Kur'ancı aynı zamanda, <gülüyor> kodlamacı, pek çok meziyetleri olan bir arkadaşımız evet aynı zamanda bekardır evet. <gülüyor> Kıymetli seyirciler evet. Hoşuna gitti. İmam Müslim, İmam Müslim'in kitabı Cami diye tanımlanılıyor. Cami deyince hadisleri değerli seyirciler böyle 8 tane ana başlıkta toplamamız mümkün. Mesela ahkama dair hadisler, işte <gülüyor> Ahlaka dair. adaba dair adaba hadisler dair. gibi bunların Tefsire muamelata dair. dair hadisler gibi sekiz tane başlığımız var. Bir de tefsir var. İmam Müslim'in kitabındaki tefsir bölümü biraz zayıf olduğu için yani geniş tutulmadığı için bazıları bu cami değildir diye düşünmüşlerdir ama İslam ümmetinin büyük çoğunluğu hayır o da cami genel kitaplardan bir tanesidir demişlerdir. Başka bir özelliği de var. Biraz eleştiri yöneltilen mevkuf ve maktu dediğimiz mevkuf deyince neydi? Eyüp, e, Yakup sahabeden gelen hallisler. Senin adın Yakup mu? Hocam, evet. Dediğiniz evet. evet. zaman başta. Ey ey dedim abi. dedim hepsini. Evet. Lep demeden leplebi evet. öğrencileriniz var hocam. Şimdi İmam Müslim'in kitabında mevkuf, o zaman maktu söyle. Hocam o da tabiinden gelen. Şimdi İmam Müslim'in kitabında sevgili seyirciler bizim Mevkuf ve maktu dediğimiz yani sahabeden ve tabiinden gelen rivayetlere yer vermediği için, çok az yer verdiği için İmam Buhar'da öyle değil mesele. Biraz eleştiriye tabi tutulmuştur ama o sonuçta bir eksiklik değil. O sadece Hz. Peygamber aleyhisselamdan gelen hadislere odaklandığı için yoğunluk olarak çok az yer verdiği için diğer rivayetlere. Ben diyor Hz. Peygamber'in yapıp edip söylediklerini aktaracağım. Dolayısıyla onun bir yöntemidir, onun için bir eksiklik bu söz konusu değildir arkadaşlar. Tertip noktasında da artıları var değil mi hocam? Kitap çok güzel. İmam Buhari'nin yine şeyle kıyasla. Tabii. Şimdi şu var. Aziz seyirciler i̇mam Müslim'in kitabı düzen itibariyle yani yararlanma itibarıyla İmam Buhari'nin kitabında çok çok daha güzel. O yüzden mağripli yani doğu bilginleri Fas, bugünkü evet. Fas, Cezayir, Endelüs bilginleri onlar mesela bir kısmı İmam-ı kitabını Buhari'ye tercih etmişlerdir. Evet. Niye? Tertibi güzel. İmam Buhari'nin tertibi niye güzel biliyor musunuz? Şöyle bir öne çıkan taraf var. İmam Müslim'in. Şimdi İmam Buhari'ye baktığınız zaman İmam Buhari bir hadisi 5-10 tane hatta 30 tane yerde zikreder. Çünkü İmam Buhari fıkı öncelediği için İmam Buhari Bakar bir hadise. Bu hadiste neler var fıkı olarak? Diyelim ki 10 tane mesele var. O hadisi 10 tane ayrı yere koyar. Ama İmam Müslim'in yaptığı şey şudur. Bunda öne çıkan şey nedir? Öne çıkan şey şudur, ha bu hadis şuraya uygun düşer, onu oraya alır. 10 farklı rivayet de olsa aynı başlığın altına yapar. Bravo. Bir de ne yapıyor? O rivayetin altına, İmam Müslim'in yaptığı şey şudur, o rivayetin altına onunla ilgili diğer rivayetleri de zikrediyor. İmam Müslim'in faydası bu az kardeşlerim. Yani sen bir konuyla ilgili rivayetleri bir arada görmek istiyorsan, tabii öyle çok mufassal değil. 4-5 rivayeti bir arada görmek istiyorsan İmam Müslim'in kitabı istifade açısından, İmam Buhari'nin kitabından daha iyidir. Bir de kim sordu bana bunu az önce? Beni kim konuşturuyor şu anda? Kim sordu? Bendeni sordun. Sen mi sordun? Bir de şöyle bir özelliği var. İmam Buhari'de arkadaşlar bizim muallak dediğimiz, yani senedin baş kısmını zikretmeden rivayet Hı. etmiş olduğu çok hadisler var. Ama İmam Müslim'de bunu biz göremiyoruz. Dolayısıyla senede çok fazla ehemmiyet verdiği için böyle bir taraf var. Ama aralarında şöyle bir şey var. İmam Buhari'yi biz niye herhalde tercih ediyoruz? Bir kitabı arkadaşlar değer kazandıran hadisleri alırken uygulamış olduğu yöntemdir. Yani bizim için az önce İmam-ı Müslim ile ilgili saydığım şeyler bunlar talih şeylerdir. Kitaptan kitaptan istifade. Hadis kitabı için öncelikli olan şey nedir? Onun içindeki rivayetlerin bizim için ifade etmiş olduğu güvendir. Sıhhat şartı olarak ne aramışlar? Heh biz buna bakıyoruz. Şimdi İmam Buhal ne dedi? Kardeşim dedi bir insanın dedi ben hadisini almam için mutlaka birbirleriyle görüşmüş olduklarını bileceğim dedi. Bileceğim. Ama İmam Müslim de dedi ki, diyor ki aynı ya tarifi. ikisi aynı dönemde yaşamışlarsa iki tanesi şartı var. Bir, güvenilir olacak. Mesela bir örnek vereyim sevgili seyirciler. Ben Enbiya Abdül Rufay. Ben diyorum ki Rufay'den bir hadis rivayet ediyorum. Şimdi bu da İmam Müslim diyor ki Baki diyor ki ya Enbiya Sağlam bir adama benziyor. Sağlam bir insan. Rufay da sağlam bir insan. Dolayısıyla benim enbiyanın Rufa'yı görüp görmediğini bizati tespit etmeme gerek yok. Bir, Buna arıyor İmam Müslim. İki, Enbiya Rufa'dan hadisi doğrudan rivayet etmesi lazım. Mesela ben diyeceğim ki Rufa'iden Rufa'iden. Ben bunu dediğim zaman ha ben sağlam bir insanım ya. Ve burada İmam Buhari'ye bak biz sohbetimizin başında dedi ki şahsiyetli insanlar şimdi halbuki Buhari hocasıdır. Evet. İmam Buhari şimdi görüşmek şartını getiriyor. İmam Müslim ona itiraz ediyor diyor ki bu sonradan uydurulmuş diyor bir kuraldır diyor. Bak hocasına ne yapıyor? İtiraz, i̇tiraz ediyor. Ama hocası yine hocasıdır. Olay budur. Evet. Biri bir şey. Bir şey soracağım. Buyurun. Ee, hani şey dediniz ya evet. e, yöntemi farklı diye. Şimdi orada İmam Müslim o e, hadis sahibi kişinin eee cerh ve yapmış mı yoksa sadece senet senet olarak mı bu yapılıyor? Nasıl? Abi. E, güvenilir Ravi güvenilir olmaması önemli. İbn yani, Şeddin yapıyor değil mi? Ya tabii şimdi arkadaşlar şu var. Yani sen şimdi İmam Müslim veya diğer hadis bilginleri bir insandan güvenilir olup olmadığını tetkik etmeden Buldu bir hadis, al kitaba koy. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. muhasarat diyoruz biz buna. muhasarat yani aynı asırda. Asır. asır Arapçadan biliyorsunuz. Aynı asırda yaşamış olmak İmam-ı Müslim için yeterli olan bir şarttır arkadaşlar. İmam-ı Müslim başka ne yapıyor? Bir de şöyle güzel bir taraf var tertiple ilgili. Onu az önce unuttum Abdülbaki. Evet. Şimdi diyelim ki hani 4-5 tane hadis zikrediyor dedik ya aynı konuyla ilgili şunu yapıyor. İlk önce en sağlamını alıyor. Hmm. Yukarıdan evet. aşağı. Yukarıdan aşağı. Tedricen. Sana bedava lokma sunuyor. Sen diyorsun ki ha birincisi en sağlam. İkincisi işte onun biraz altında. Ha ama buradan şunu anlama. İşte birincisi sahi, ikincisi zayıf. Öyle değil. Öyle değil. Ha. birincisi sahi, ikincisi de sahi. Aşağı doğru iniyor ama hani birinin pele anlay vardır. Birinin biraz işte ya, biraz zayıftır. Arada sıkalar ah. sahiyle sahi. Arada aslında. biraz evet evet. Aha. Evet, tamam Bir de güzel bir özelliği var arkadaşlar. İmam Müslim okurken eğer haddesena diyorsa arkadaşlar haddesena ifadesini diyorsa anlayın ki bunu hoca kendisi rivayet etmiştir. Ee, Öyle bir ince fark var arkadaşlar, değerli kardeşler. Şimdi İmam Müslim diyorsa ki haddesena isim söylüyor. Ha buradan anlayacaksın ki İmam Müslim hoca'dan bunu dinlemiş. Hoca hadisi rivayet etmiş. Ama ana diyorsa anlayacaksın ki Arada bir kişi daha var. Attın. Hayır hayır. hayır. Az önce dediniz hocam Yazıklar gidiyor 50-100 tane kağıt alıyor onlardan bir. Yazıklar biri. olsun evet. Ya, Akber ana. Geldin haber olarken yani haber. Allah'tan ben buradayım yoksa sevgili seyirciler sizi. <gülüyor> bir bir tahminde daha bulunabilir evet. miyim? Bir de daha. Müslim mi okumuş? Yaklaştı. Öğrencilerine okuduğu hadis mi? Heh. Arkadaşlar sana dediği zaman demek ki hocanın okuduğu, Akbera dediği zaman hocanın dinlediği. Yani şu, tamam. diyelim ki Zuhli, Zuhli burada oturuyor, bir öğrencisi Hocam, hocanın... Hocam rivayet yok başka, olsun hadi. <gülüyor> Şimdi diyelim ki <gülüyor> Ahmet bin Ahmel diyelim. Tamam. Ahmet bin Ahmel'in ama hadislerini ne yapmışlar, herkesin elinde birer cüz var. Oradan okuyorlar Ahmet bin Ahmel'i, Ahmet bin Ahmel dinliyor kendi cüzünden. Burası şöyle burayı düzelt noktayı falan filan koy. Bu şekilde bu şekilde almış olduğu hadisleri ne yapıyor? Ahberana diye rivayet ediyor. Böyle bir özelliği var. Tabi zamanımızın sonuna geldik. Ee, sevgili seyirciler bizim anlatacaklarımız bitmedi ama bu zalim yönetmenimiz bize bitirmemiz gerektiğini ifade ediyor. Yalnız bir iki husus var onları söylemeden sizleri bırakmayacağım. Burada İmam Müslim üzerine yazılan iki tane şer var. Az önce bir tanesini söyledik. İmam Nevevi'nin şerri. Bir de Kurtubi'nin El-Mufim diye bir şerri var. İmam Müslim üzerine yazılmış olan. iki önemli şerhtir. Bunları ifade etmiş olalım. Sözlerime bitirirken değerli seyirciler burada 1993 yılında vefat etmiş olan Bursa İlahiyattan hadis hocam Selman Başaran'ı anmak istiyorum. Bana hadis ilmini sevdiren, beni Peygamber Aleyhisselam aşığı yapan bu hocamızdır. Ben normalde İslam Tarihi hocası olmak istiyordum. İslam tarihinde yetişmek istiyordum. Fakülteye gidince, bu hocam derslerinde öyle bir etkiledi beni ki, bir gün derste elimi kaldırdım hocam dedim. Ben fakülteye geldim büyük bir işrahla ama bu aşkımı gideremiyorum dedim. Bana dedi ki teneviste yanıma gel. Hocamızın yanına gittik. Değerli seyirciler, Selman Başaran hocamız, öyle yemeklerinden feragat ederek bize Müslümü okuttu ya. Müslüm'ü okuttu, bu vesileyle de hani Müslüm'ü bugün biz anlattık ya, bize Müslüm'ü okutan bu hocamızı 1993'te rahmetli Ankaralı kendisini rahmetli analım. Aziz seyirciler dersimizi burada sonlandırırken sizlere Rabbim'e emanet ediyorum. Rabbim aramızdaki dostluğu, kardeşliği, muhabbeti kavi eylesin. Bu coğrafyayı yaşamış olduğumuz bu güzel ülke İslam ümmetinin her zaman abisi olmuştur. İnşallah abiliği devam eder, ümmete rehberlik eder. Biz dir olalım, güçlü olalım, birbirimizle dayanışma içerisinde olalım. Birbirimizi farklılıklarımıza rağmen sevelim. İnşallah gelecek günlerimiz, zaten güzel olan günlerimiz inşallah ileride çok daha güzel olacaktır. Hepinizi Allah'a ve Resulüne emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.